9. Sohbet Müminin imtihana tabi tutulması Bu konuşma hicretin 545. yılında Şevval ayının 12. günü Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar Hiç şüphe yok ki Allah sevdiğine azap etmez fakat bazen onu imtihan eder. Müminin nazarında katiyetle sabittir ki İzzet ve celal sahibi Allah peşinde ya dünyevi veya uhrevi bir maslahat bulunmayan hiçbir şeyle mümini imtihan etmez. Mümin maruz kaldığı belaya razıdır. Ona karşı sabreder, tahammül gösterir. Düçar kılındığı beladan ötürü İzzet ve celal sahibi Rabbini asla itham etmez İzzet ve celal sahibi Rabbi ile olan meşgalesi ona belayı unutturur Ey dünya ile meşgul olanlar Sizler bu mevzularda konuşmaktan vazgeçin Zira siz kalp gönüllerinizle değil sadece dillerinizle konuşuyorsunuz. Siz izzet ve celal sahibi Allah'tan, O'nun kelamından, peygamberlerinden ve peygamberlerin halifeleri ve vasileri olan tabilerinden cidden kaçıyorsunuz. Bütün bunlardan yüz çeviriyorsunuz. Siz ...mukadder olan şeyler hakkında, Allah'ın kudreti hakkında çekişiyorsunuz. İzzet ve celal sahibi Allah'ın atiyyelerini, nimetlerini, lütuf ve ihsanlarını bir kenara bıraktınız da... ...halkın lütuf ve ihsanları ile yetindiniz, onlara kanaat ettiniz. Sizin ne İzzet ve Celal sahibi Allah'ın nazarında ne de O'nun salih kulları nazarında dinlemeye değer bir sözünüz vardır. Meğer ki tevbe etmiş hem de ihlasla tevbe etmiş ve bu tevbede sebat göstermiş olasınız. Meğer ki lehinize olan hususlarda da, aleyhinize olan hususlarda da, kaza ve kadere muvafakat edesiniz, razı olasınız. Merki Allah'ın aziz kıldıklarında da zelil ettiklerinde de, zenginlikte de fakirlikte de, sıhhat halinde de hastalık halinde de, sevdiğiniz şeyler hususunda da sevmediğiniz, hoşlanmadığınız şeyler hususunda da Allah'ın takdirine razı olasınız, muvaffakat gösterisiniz. Ey ahali, tabi olunuz, güzel hasretlere tabi olunuz ki, sizler de kendilerine tabi olunacak kişiler durumuna giresiniz. Hizmet ediniz, güzel hasretlere hizmet ediniz ki, sizler de kendilerine Hizmet edilen kişiler durumuna gelesiniz. Faziletliliğe ve kaderlere tabi olunuz. Ve hizmet ediniz ki bunlar da size tabi olsunlar ve hizmet etsinler. Siz onlara karşı mütevazi olunuz ki onlar da size karşı mütevazi olsunlar. Hiç işitmediniz mi ki ne buyurulur? Hangi yolu tutarsan ona göre muamele olunursun. Siz nasıl olursanız size de öyle muamele olunur. Öyle idareci gönderilir. Amelleriniz hakkınızdaki hakimlerinizdir. İzzet ve celal sahibi Allah kullara asla zulmedici değildir. Azıcık iyi amele, çok mükafat verir. Kötü huylardan salim beri olan birine asla fasit demez. Sadık, dürüst, doğru birisini de asla yalancılıkla isimlendirmez. Ey oğul! Hizmet edersen hizmet olunursun. Haddi aşmazsan kurtulursun. İzzet ve celal sahibi Allah'a hizmet et. Onun yolunda ol. Onun yolunu bırakıp da sana ne zararı ne de faydası dokunmayan şu devlet büyüklerinin hizmetçiliğini yapma. Onlar şimdiye kadar sana ne verdiler? Senin kısmetinde bulunmayan şeyleri verebildiler mi? Yahut izzet ve celal sahibi Allah'ın senin kısmetinde yaratmadığı bir şeyi kısmet olarak sana verebildiler mi? Hakikat şu ki onların katında doğrudan hiçbir şey mevcut değildir. Onlar sana verdiklerini doğrudan kendilerinden vermiş değillerdir. Sana vermiş oldukları her şey Allah'ın takdirinde mutlaka mevcuttur. Onlar sana aslında senin kısmetin olan ve Allah'ın takdirinde mutlaka mevcut bulunan şeyi vermişlerdir. Eğer onların verdiklerinin doğrudan, kendilerinden olduğunu ve Allah'ın takdirinde bulunmadığını iddia edersen, imandan çıkarsın. Bilmiyor musun ki, veren de, verilmesine mani olan da, zarar veren de, fayda veren de, öne ileri alan da, geri bırakan, tehir eden de, yalnız ve sadece Allah'tır. Eğer dersen ki Canım ben bu dediğini biliyorum Ben de sana derim ki Sen bunu nasıl biliyorsun ki Başkalarını ona takdir ediyorsun Ona değil başkalarına dayanıyor Başkalarına güveniyorsun Onun takdirinde bulunan ve Sana kısmet olarak ayırdığı şeylerin Ondan değil Başkasından geldiğini sanıyorsun Hayf sana Dünyalığın karşılığında ahiretini nasıl ifsad ediyorsun? Dünyevi emel ve arzuların için ahiretini nasıl mahvediyorsun? Nefsine, hevayi arzularına, şeytanına ve insanlara kulluk ederek İzzet ve Celal sahibi Mevla'nın kulluğunu nasıl ifsad ediyorsun? Hayatından yakınarak Allah'ı Başkalarına şikayet etmek suretiyle takvanı nasıl ifsad ediyorsun? Bilmiyor musun ki, İzzet ve Celal sahibi Allah, takva sahiplerinin koruyucusu ve yardımcısıdır. Onlardan musibetleri def eder, bilmediklerini kendilerine öğretir, kendisini onlara tanıtır. Ellerinden tutar, kendilerini şerlerden kurtarır. Onların kalplerine bakar. Hiç düşünmedikleri cihetlerden kendilerini rızıklandırır. İzzet ve celal sahibi Allah geçmiş kitapların birinde şöyle buyurur. Ey Ademoğlu! Salih komşundan haya ettiğin kadar benden de haya et. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise... Şöyle buyururlar Kul kapılarını kapadığı perdelerini indirdiği insanlardan gizlendiği ve Allah'a günahkarlıkla baş başa kaldığı bir sırada İzzet ve Celal sahibi Allah ona hitaben şöyle der Ey Ademoğlu beni seni görenlerin en der sizi kabul etti